Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün bir stüdyo konuğum var. Onunla yerel e, buğday türlerini, gıda egemenliğini ve gıda topluluklarını konuşacağız. Hepsini bir güzel harmanlayacağız. E, ama ona dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Selmin Çağatay'a bir kez de biz teşekkür ediyoruz. bölümü olan katkıları için. E, bildiğiniz gibi programda e, yerel türler gıda egemenliği ve gıda toplulukları üzerine çok konuştuğumuz konu başlıkları. Bunlarla ilgili sık sık programlara konuklarımız oluyor. Ama şöyle e, tabiri caizse elleri toprağa değen kişilerle konuşmak bu konuda her şeyi böyle daha iyi toparlamamızı sağlıyor diye düşünüyorum. E, bu konu başlıklarını düşündüğümüzde aklıma ilk aklımıza ilk gelen isimlerden biri e, sizin program dinleyicileri olarak da aşina olduğunuz Mustafa Alper Ülgen oldu. E, hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk bu ara. Çok teşekkür ederiz. Tekrar kırmadınız. Daha önce telefonla konuk olmuş bu sefer stüdyoda karşılıklı yapıyoruz. Ee, hoş geldiniz diyelim tekrar. Ee, dediğim gibi aşina olabilir program dinleyiciler ama yine de bir kısaca sizi tanıyalım. Nerede, neler yapıyoruz diye buradan başlayalım. Tabii ki ben Mustafa Alper Ülgen. Biz 9 arkadaş 8 sene önce bayram için Muratlar Köyü'nde bir ekoköy kurmak amacıyla bir araya gelip bir takım yerler aldık. Burayı işte bu 7-8 yıl içerisinde mimari permakültür, yerel tohumlarla tarım yaparak geliştirdik. Bu 9 arkadaştan sadece ben şimdilik orada yaşıyorum. Diğerleri daha kendi işlerinde, kendi yaşamlarında. Kısaca Bayramiç'te çiftçilik yapıyorum. Evet, bir buluşma merkezi olduğunu söyleyebiliriz Bayramıç Yeniköy'ün bu konularda. Kah eğitimlere ev sahipliği yapmasıyla ve bu yerel tohumların toprakla buluşması açısından çok iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. Biraz bu arayışın ya da yolculuğun nasıl başladığını, tohumun peşine nasıl düştüğünüzü de konuşalım. Evet, tabii işte bu oluşum ete kemiğe bürününce, orada biz yaşamaya başlayınca... E... Tabi tek başıma yaşamadım. Zaman zaman e, uzun soluklu gönüllü arkadaşlarımız oldu. Ekipten e, bazen orada yaşayan arkadaşlar oldu. Temelde ben e, inşaat mühendisiyim. Şehirdeki yaşamımı ve işimi bırakınca e, yani geçinmek için çiftçilik yapmak durumundaydım. Öncelikle kendi gıdamızı üretmek. Yani orada yaşarken bir grup halinde bir topluluk halinde yaşarken e, yiyeceğimiz gıdayı üretmek adına hareket ettik ve bunun için ilk olarak hani ekmeğimizi nasıl yaparız buğdayı nasıl üretiriz buğday nedir yerel buğday nedir yerel buğday var mı yerel tohumlar nerede falan diye böyle bir araşa girdik hemen etrafımızda bayram işte kaz Dağlar civarlarındaki yerel buğday çeşitlerini araştırdık yerel buğday çeşitlerini araştırdıkça bunların çoğunun yok olduğunu yok olmak üzere olduğunu artık çok az ekildiğini tercih edilmediğini Hatta hiç ekilmediğini Hiç da ekilmediğini Birçok toprağın artık işlenmediğini falan tespit ettik Genel sebepler var mı bu özellikle tercih e tabii ki, edilmemeyle alakalı Var tabii ki var Yani e, programın ikinci bölümünde bahsettiniz Hani gıda egemenliğinden bahsederken Bu konuya daha fazla değinebiliriz e, O yüzden şimdi fazla üstünde durmayalım Yani ekilme işinin en temel nedenlerinden birisi e, Yeni ıslah edilmiş ve yurt dışından getirilmiş çeşitli tohumların daha e, verimli olması. Yani daha e, çok e, birim oranda daha çok buğday alınabilmesi, e, boylarının kısa olması, yeni çeşitlerin bu, bu boylarının kısa olması, biçer döverle biçilmesine uygun olması falan filan. Monokültür tarıma daha uygun evet, türler olarak. Yani yerel türler... E, Kısaca yerel tür, yere türlerin çoğu çok uzun boylu. Biçer döverle biçe, biçilirken çok ciddi e, zayiatları var. Örneğin bizim en çok ektiğimiz buğdaylardan birisi atalık sarı buğday. Sarı buğday sert makarnalık bulgurluk bir buğday ama nefis ekmeği de olur. Onun boyu e, insan boyunu geçiyor. E şimdi biçer onu biçerken çok fazla başak dökülüyor, verim az oluyor. Onu aslında eskiden atalarımız elleriyle. Oraklarla, el oraklarla biçip e, ya dövenlerle ya da daha sonra çırçır makinelerle, patoslarla işlemişler. O zaman hiç e, kayıp olmuyormuş. Şimdi yine bir sarı buğday ekiyoruz. Yine biçer döverle falan da biçiyoruz. Bazen elle biçiyoruz. O az, e, verim e, kaybını azaltmaya çalışıyoruz ama ne yaparsak yapalım. E, dönümde 700 kilo, bir ton alamıyoruz. 500 kilo alamıyoruz. En fazla 150 kilo alabiliyoruz. 200 kilo alabiliyoruz çok iyi bir yılda. En ortalama 100 kilo alıyoruz. E böyle olunca sarı buğdayın maliyeti yükseliyor. E piyasadaki normal buğdaylar 80 kuruşken 75 kuruşken sarı buğda 3 lira 4 lira. Yeri geliyor 5 lira 6 liraya mal oluyor. Haliyle e, bunun da alıcısı bulunmadığı için köylüler yavaş yavaş bunu ekmekten vazgeçiyorlar. Yani bütün yerel tohumların e, ortadan kalkmasındaki temel sebep az verim. ...artı alıcı olmaması, alıcının bağlı, Evet, Doğru, dediğiniz gibi ikinci bölümde bu gıda egemenliği ve bununla ilgili nasıl çözümler geliştirebilir... ...bunlardan biraz bahsederiz. Peki şöyle bir soru geliyor insanın hakkında. Peki işte verimi az, peki biz bunları korumamız neden önemli? Bunların devamı bize neler sağlayacak? Tabii ki verimi az ama başka avantajları var. Şimdi verim az derken bazı bölgelerde bazı yıllarda verim çok da olabiliyor... Şimdi ben geçen sene Kızıl buğdayda çok az verim aldım çünkü Kaz Dağları civarında ciddi kuraklık var iki senedir. Geçen sene de kuraklık vardı yağmadı nisan yağmurları ve başaklar büyümedi ve çok az verim aldık. Ama aynı tohumu Gülpınar Ovası'nda eken balıkçı Muammer abi 300 kilo aldı. Aynı tohumu Kayseri'de oluşmolu ekti net 500 kilo aldı yani burada verim biraz da ektiğiniz yere bağlı yıla bağlı işte sulama imkanlarına bağlı burada yerel tohumların esas avantajı şu bir kere binlerce yıldır adapte oldukları için bu topraklara hastalıklara karşı böceklere karşı iklim değişikliğine karşı çok daha dayanıklı. Haliyle biz yerel tohum ektiğimizde hiç gübre, kimyasal gübre kullanmıyoruz. Hiçbir böcek ilacı kullanmıyoruz. Hiçbir ot ilacı kullanmıyoruz. Ve bizim böyle bir mücadele yapmamıza gerek kalmıyor. Çünkü bu buğdaylar uzun boylu olduğu için, otlardan daha yüksek boylu olduğu için ot buğdayı basamıyor. Haliyle bizim yerel buğdayları kullanmamızın sonucu ortaya son derece sağlıklı, maliyeti yüksek olsa da Son derece lezzetli buğdaylar, bulgurlar, ekmekler ortaya çıkıyor. Gerçekten kurda kuşa aşa diyebileceğimiz türler aslında bunlar. Çünkü evet. bahsettiğimiz şeyler işte o e, ıslah edilmiş türler kullanılırken e, atılan gübreler, ilaçlar e, görmediğimiz e, başka kayıplara sebep oluyor. Ve ekolojik denge büyük bir tehdit oluşturuyor. Ama yerel türlerin ekilmesi e, bu konuda önemli. Ayrıca yine ikinci bölümde konuşabiliriz. E, çiftçilerin ekonomik olarak bağımsızlığında da e, önemli bir rol oynuyordur. Şimdi tabii ki burada konu ya çok böyle bütüncül bakarsak yani sadece buğday meselesi değil. Tüm kırsal alanda bir gerileme söz konusu. Yani hayvancılık yapan, süt işiyle uğraşanlar da zarar ediyor. Çit, çift yani çiftçilik yapanlar, tarla ile uğraşanlar da zarar ediyor. Her yıl binlerce çiftçi bu işi yapmaktan vazgeçiyor. Çünkü temel olarak ortaya konulan tarım politikaları büyük şirketlerin yani büyük çiftçilerin yani binlerce dönüm üzerinde e, ekim yapan ve konvansiyonel endüstriyel üretim yapanların e, faydalanması için yani küçük çiftçilerin e, geçinebilmeleri bile artık çok zor. E, buğday meselesi de buna paralel bir şekilde yani bütün tahılların ekimi gün be gün azalıyor. Yani benim bulunduğum Muratlar köyünde eskiden bütün zairciler kamyon kamyon oradan arpa yulaf çeşitli buğdayları götürüyorlarmış ki o zaman ne bu kadar teknoloji varmış ne bir işte bir varmış her şey elle yapılıyor patosla yapılıyor dövenle yapılıyor ama yıl boyu oradan bigadan çandan bayram işten zahireciler tahıl çekerlermiş köyden hı hı. ama şimdi daha temmuz ayında bir hafta sonra yani şeyler bittikten sonra hasat kimsenin ambarında Kimsenin stonda tek bir arpa, yulaf, buğday kalmıyor. Çünkü çok az ekiliyor artık. Eken insan azaldı. Evet, insan sayısının azalması. Bu da hep konuştuğunuz şey, küçük çiftçi üstündeki baskıyı arttıran birçok faktör var. Bu tohumla bağlantılı da bir konu tabii. Biraz daha hani spesifik bir soru olacak belki ama bu seneye biraz daha bakarsak, bu sene durum ne? Bir değişiklik var mı? Hem isim Şimdi, olarak, bu sene... Ee, biz ne yapıyoruz? Bayramçı Yeniköy'de 24 tane yerel buğdayı e, son 7 yıldır çoğaltıyoruz. Bunların e, 6 tanesini e, oldukça fazla çoğalttığımız için artık e, bizim tüketimimizden fazla olduğu için un yapıp ekmek yapıp satabilecek noktaya getirdik. E, kızılca, sarı buğday, kavlıcağı, ondan sonra sav, saz çavdarı... Ee, gibi hmm, tohumları artık çok fazla tonlarca ürettiğimiz için hem takas ediyoruz hem e, işte un yapıyoruz. Buğday olarak da değerlendiriyoruz. E, tohum olarak e, değerlendiremiyoruz. Çünkü tohum e, yerel tohumların işte üretilmesi ve satılması yasak. Sertifikalı hmm. olmak dünyada. Şimdi bu e, Diğer o 17-18 çeşidi de kimisini bir avuç, kimisini bir kavanoz elimize geçirmişiz. Bunları çoğaltıyoruz yıl ve yıl. Bunlar işte bir teneke oldular, iki çuval oldular. Seneye belki 7-8 çeşidi daha böyle 10 dönüm ve üstü ekeceğiz. Ve o zaman bunlardan un yapabileceğiz, ekmek yapabileceğiz, yiyebileceğiz. Şimdi bir kısmını böyle saklıyoruz böyle hazine gibi. Bir, bir yıl e, ya, temmuz ayında hasat ediyoruz saklıyoruz fare yemesin böcek gelmesin diye böyle en güzel özel yerlerde şimdi e, bu seneki sorunumuz şu yani şu ana kadar biz ekimleri bitirmemiz gerekirdi yani ekim ayını ekim geçirdik ayını kasım ayında neredeyse üçte biri bitti ha. ama henüz e, bizim bölgemizde bayram kaz dağları civarlarında buğday eken veya arpa eken yulaf eken yok çünkü yağmur yağmadı. 8 aydır tek bir damla. Yani düşen yağmuru da saymıyorum ben. Çünkü toprak bir parmak, iki parmak ıslanmadı. Haliyle böyle bereketli bir yağmur yağmadı. İşte dün akşam yağmış. O yağmurdan biz biraz sev umutlandık. İşte dönüşte bu hafta sonu Şile'de bir doğum takas şenliği var. Buradan onu da duyuralım. Ona katılacağım. Ondan sonra dönüp arkadaşlarımızla beraber... Yaklaşık 300 dönüm yeri işte bir ay içerisinde işleyip tohumlarımızı ekeceğiz. Bunların kimisini çoğaltmak için kimisini de artık yemek için ekeceğiz. E, bu seneki durumda yani ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, bu bizi hem üzüyor hem endişelendiriyor. Yani iklim değişikliği, iklim değişikliği derken iklim değişikliğin içinde yaşıyoruz. Gerçekten oluyor. Yaşıyoruz. Bu, hani. Uzak yani. Gelecekte evet. bir tehdit değil. Ee, sizden de duyuyor olmak bunu ayrıca önemli. Çünkü hani bazen teorik kalabiliyor bunlar. Ama gerçekten görüyoruz ki bu bugün de bir pro problem. Ee, i̇sterseniz kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra ikinci bölümde e, türeticiye neler düşüyor ve gıda egemenliği başlıklarını biraz konuşalım. Mustafa Alper Yölgen'le olan sohbetimiz devam edecek. Şimdi ufak bir müzik arası verelim. Aşık Mahzuni Şerif'ten dinliyoruz. Dumanlı Dumanlı. <gülüyor> Dumanlı duman, duman ey, oy bizim etler. Nasıl unuturum, köpe yavrumu Nasıl unuturum, köpe yavrumu Dumanlı dumanlı ey, oy bizim etler Otur bağlasam Delidir derim Nasıl unuturum Körpe yavrumu Nasıl unuturum Körpe yavrumu Dumanlı bey duman be, Oy bizim eller Oturum Ağlasam Delidir del. Çalar tavukları, dizgin dolulur Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yoludur. olur Dumanlı, dumanlı. Oy Koy bizim eller, oturup Yenidir Ölüm bizim için tozlu yoludur Ölüm bizim için tozlu yoludur There, there, there. hani ya ikrar sens hani vay göresim geldi der seni vay göresim geldi göz seni dumanlı dumanlı koy bizi mezler otur bağlasam de. Vay göresim geldi Berçenek seni Vay göresim geldi kuzular seni Dumanı dumanlı Koy bizim eller Oturup ağlasam Delidir de. Dumanlı dumanlı koy bizim eller, otur bağlasam delidir derim. Aşık Mahsuni Şerif'ten dinledik. Dumanlı dumanlı Mustafa Alper Ülgen'le olan sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk bölümünde ektiği yerel buğday türlerini konuştuk. Peki üretimini konuştuk ama türeticiye ve bunların yaşama gerçekten devam etmesi için bizlere neler düşüyor? Şimdi tabii ben biraz e, e, keşke e, dağlar hep dumanlı dumanlı olsaydı. Bu Duman meselesi yani bulut ve yağmura delalettir <gülüyor> ama dağlar dumansız <gülüyor> ve yağmursuz. Tabii dereler de kuruyor, göller de kuruyor, göletler de kuruyor. Yanlış e, politikaların sonucu olduğunu düşünüyoruz bunun. Şimdi burada hızlıca ben şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bizim gibi böyle öncü insanların yerel tohumları ekmesi e, ve bunları işte çoğaltması tabii ki önemli. Ama bunlar e, çok yeterli değil. Daha geniş e, köylü kitlelerinin e, bunları ekmesi için e, neler yapabiliriz? Bunu hızlıca e, söyleyelim. Evet. Bir kere e, bu gıda topluluklarının e, tercihleri çok önemli. Türkiye'de var olan gıda topluluklarının çoğalması, yani gıdasını üretmeyip satın almak zorunda kalan şehirli insanın gıdasını satın alırken sorgulaması ve bunu küçük üreticilerden, köylülerden e, tamamen e, mevcut gıda sisteminin dışına çıkarak... E, bütün bu köylü aileleri, küçük aile işletmeleri destekleyecek şekilde bir gıda toplulukları kurarak hareket ederlerse o zaman ne olur? Ee, kırsalda azalan nüfus, kırsala tutunmak ve orada üretim yapmaya devam etmek durumunda kalır. Ee, ve e, yerel tohumların, yerel yöntemlerin devam etmesini e, sağlamış oluruz. Bu basit ama etkili bir Yöntem. Şimdi benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani başka türlü biz kırsalda ürettiğimiz tohumları ve bundan elde ettiğimiz ürünleri kimseye satamayız. Ancak şehirde gıdaya ihtiyacı olan insanların bir araya gelip bu sorumluluğu almaları, bu konuda emek harcamaları sonucunda ortaya çıkacak olan bir ekonomi bu işi hayatta tutabilir. Dünyada bu böyle devam ediyor Peru'da mesela 2 milyon kişi bu şekilde gıdasını temin edebiliyor. Filipinler'de e, bu şekilde birçok insan gıdasını temin ediyor. Fransa'da, Belçika'da, Avrupa'da ve ülkemizde İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de birçok gıda toplulukları var. Bunlar işte e, ilişki kurdukları kırsalda gerçekten ilaçsız, e, gerçekten işte kimyasal gübre kullanmayıp atalık tohumlarla üretim yapan, bitkisel veya hayvansal bizim gibi köylülerle veya çiftçilerle bağlantı kurup onlarla gıda temini yoluna gittiklerinde ciddi bir ekonomi ortaya çıkıyor ve bu ekonomi sayesinde de kırsalda yaşayan insanlar geçinebiliyorlar. Biz biliyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde geçinemeyen bir köylü havasına, suyuna, toprağına sahip çıkamaz. Eğer biz doğamızı korumak istiyorsak eğer biz çevre mücadelesine devam etmek istiyorsak ve bunu köylülerle birlikte yapmak istiyorsak köylülerle birlikte üretimler yapmalıyız onların ürettiklerini tüketmeliyiz bunu yapmadığımız zaman bizim sözümüz bizim mücadelemiz hep havada kalır. Hı hı. Dediğiniz gibi toplum olarak da aslında daha doğru bir e, ekonominin oluşturulmasının e, en önemli ayaklarından biri. Gıda gibi çok gerçek bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. E, bu şekilde doğru üretim olarak tanımlayabileceğimiz şeylerin desteklenmesi toplum olarak gıda egemenliğimizi de elimize almamız anlamına gelecek aslında. Doğru. Şimdi e, bana göre e, 1980'lerin e, başında e, Türkiye'ye Dünya Bankası ve Avrupa Birliği dedi ki senin köylü nüfusun, Nüfusu oranı yüzde otuz. Bunu yüzde beşe çekeceksin. Yüzde beşe çeke, çeke, çeke, çekeceksin çekmezsen e, seninle çalışamayız. Ve o günlerden bugüne kadar gelen tüm iktidarlar bana göre bu politikayı izlediler. Ne yaptılar? Köy okullarını kapattılar. Köylerde okul çağına gelmiş çocuğu olan gençler sırf bunun için bile köyleri terk ettiler. Sonra tohumculuk yasasını çıkarttılar. Yerel tohumların üretimini ve satışını yasakladılar. Sonra Devamında işte maden yasası, zeytincilik yasası ve en son büyükşehir yasasıyla köyleri mahalleye çevirip meraları işte belediyelerin insafına bıraktılar. Yani bu şekilde ne elde edilmek istendi? Üretici ve kendi kendine yeten toplumu, %30'u böyle köylü olan bir toplumu tüketici haline getirmenin, Bankalara, taşeronlara, inşaat şirketlerine, maden şirketlerine mahkum etmenin yolunu açtılar. Yani biz burada gıda toplulukları aracılığıyla veya yerel tohumları ekerek yaptığımız bu küçük naif çalışmalarla ancak ve ancak bizi çevreleyen bu büyük ve kötü günlerin içerisinde küçük küçük çatlaklar açabiliriz. Bunlara da ekolojik çatlaklar diyebiliriz. Yeşil küçük çatlaklar. Işığın Evet. Bu yeşil çatlaklar sayesinde belki bizi çevreleyen o beton duvarları çatlatabiliriz. Patlatabiliriz. Hiç küçümsemememiz lazım bu gıda topluluklarını. Ancak böyle gıdanın ne kadar politik bir araç olduğunu gıdamızı tüketirken nasıl bir politika yaptığımızı anlayabiliriz. Aslında önümüze gelen her tabak bir oy verme şansı gibi evet. düşünebiliriz. Yani ne tür bir sistemi destekliyoruz? Doğru. bununla ilgili her gün önümüze bir seçenek geliyor. Ee, bahsettiğimiz gıda toplulukları aracıyla e, bu doğru bir yönde aslında oy kullanmak her gün. Tabii bir de lezzetli ve keyifli gıdalar tüketmek de o kısmı cabası. Bir Sağlıklı, ya. lezzetli, doğru. keyifli bir de adil. Aracısız, arada bir komisyoncu yok, direkt üreticiden alıyorsun. Böyle bir yanı da var. Doğru. O yanlarında aslında belki başka bir programda daha konuşabiliriz. Bugün programın sonuna geldik ama bir programlık daha konu varmış gibi geliyor bana. Tekrar çok teşekkür ederiz. Konuk ben teşekkür ederim. Için. Ve ayrıca bu buğdayların yaşamını sağladığınız için de tekrardan teşekkür ederim. Dediğim gibi daha sonraki programlarda da detaylarına. İnşallah. Çok sağ ol Bora. Evet bugün Mustafa Alper Ülgen konuğumuzdu. Ee, her zaman olduğu gibi programımızı yüzde yüz ekolojik pazarlarımızı duyurarak kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü, Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan yüzde yüz ekolojik pazarlarımızı hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam